Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel ve min ve min men ve illallah ve ve ve Muhammed sallallahu ve sellem ve şerrül umur muhtesatihâ Ve kulli muhtesetun bid'a Ve kulli bid'asın zalâle Ve kulli zalâletun finnâr Rabbi işrahli sadri Yessirli emri Vahlül ukdeten min lisâni Yefgahû gavli Kardeşler inşallah bugün e, Şefaat Konumuz Allah Azze ve Celle En'am suresinin 51. ayetinde Şöyle buyuruyor Hem bu Kur'an ile Rablerinin karşısında toplanacaklarından korkanları uyar ki onlar için ondan başka ne bir veli ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki sakınırlar. Yağolu Allah azze ve celle ve enzir bihelzîne yakhâfûne en yuhşerû ilâ rabbihim leysellehum min dûnihi velîyün ve lâ şefîun lellehum yettekû. Şefaat-ı Peki ki Allah'ındır Sümer Suresi 14 ayet ve melekim hissvati la ni şefaım şey en min Badi en Yazen Allahu limin yaşaağı ve yerda Göklerde nice melek vardır ki Allah diley razı olduğuna izin vermez deniyle şefaleri hiçbir işe yaramaz Necim suresi 26 ayet Kulid amtu min dunillahi la ard lahum fi min min zahir. illa De ki Allah'tan başka hakkında o batıl zanlar beslediklerinize istediğiniz kadar yalvarın. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahip değillerdir, egemen değildirler. Onların buralarda hiçbir ortaklığı da yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Huzurunda izin verdiği kimseler hariç şefaat fayda vermez. Sebe suyusunun 22-23. ayetleri. Ebu Labbaz şöyle demektedir. Yüce Allah müşriklerin kendi hakkındaki bütün batıl anlaşmaları reddetmektedir. Kendi dışında hiçbir kimsenin egemenlik vasfının tümüne ya da bir bölümüne sahip olamayacağını belirtmiş. Bundan başka kendisinden yardımcıları olması gibi, kendisinden yardımcıları olması gibi bir şeyi reddetmiştir. Bu şefaat konusu kalmaktadır? Şefaat hak. Lakin mahiyeti önemli. Allah'ın izin verdiği kimseler için şefaat'in fayda sağlayabileceğini burada evet. açıklıyor. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Yani kim şefaat etmesine izin verilen kimseler, yetki verilen kimseler de ancak Allah'ın rızasına kavuşmuş kimseler olacak. Allah Allah. Evet kendileri için ümit ettikleri şefaat Kur'an'da bildirilmiş olduğu üzere asla söz konusu değildir. Yani hak malum bir şey lakin e, müşrikler e, her türlü şirk isyan bunlar işte nasla bizim şefaatçilerimiz vardır. Bize melekler şefaat edecektir. Veyahut e, adlarına putlar dikilen veli zatlar e, bizlere şefaat edeceklerdir ümidiyle. Yaptıklarında hiçbir çirkinlik görmüyorlardı. Yani bu e, daha önceki sohbetlerimizde söyledik, belirttik. Burada umumen Peygamber Efendimiz Vesselam'ın gönderildiği toplum olan Mekke müşriklerin e, derdi. Mekke müşrikleri dediğimiz zaman bunlar namaz kıldıklarına göre, zekat verdiklerine göre, hadi yaptıklarına göre, Allah'a iman ettiklerine göre. Yani ayetlere bakın deseniz ki yerler gökler kimindir? Onların hükümlerine kime aittir? Derler ki Allah. Yerler gökleri yaratan Allah. Rızık veren Allah. Öldüren Allah. Dili Allah. Yaşatan. Hayat veren ve hayatı geri alan. Yani bu konularda rububiyet konularında onların hiçbir müşkülatı yoktur Allah onlara müşrikler diyordu. Onlar Allah'a şirk koşmadan iman etmezler buyuruyor. Yani iman İman mevcut. Yani. Lakin şirk koşuyorlardı diyor. Ee, Kuşmaları. Onların yaptıkları bu ibadetlerin de boşa çıkmasına sebep ee, İşte günümüzde Peki, e, Ebu Cehil'i görseler Hacı Dayı derler diye. Evet. İnanıyorum Hacıday'dan çok daha büyük makamlar vereceklerdir de. E, Allah'ın uluhiyetinin tevhidinde. Umum Peygamberlerin daveti e, Allah tevhidine olmuş. Değiliz ki. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. İlahi. Şimdi e, biz konular geçtikçe yeri geldikçe anlatıyoruz bunları. Rububiyet tevhidini Söylediğimiz gibi Allah'ın varlığına iman etmek, onun işte dünyada kainatta hukumran olduğuna iman etmek, öldürdüğüne, dirittiğine, rızak olduğuna, rızıklar vereni olduğuna gibi. Bu tür şeylere iman etmek, rububiyet ile ilgili. Bunlar da Allah'a birlemek. Uluhiyet tevhidinde ise allah Teala'nın ilahlıkta birlenmesi söz konusu. Yani ibadete layık olan yalnızca Allah'tır. Yalnızca olan yalnızca Allah'tır kendisine dua edilecek yalvarılacak olan yalnızca Allah'tır gaybı e, bilen Allah bunun gibi e, Tevhid meseleleri Ondan sonra bir de sıfat tevhidi dediğimiz şey var Allah'ı sıfatlarında tevhid etmek her insanı Birinci misaktan dolayı yani Araf suresi 172-173. ayetlerinde e, anlatıldığı gibi ruhlardan söz alması üzerine ben sizin Rabbiniz değil miyim diye söz alması üzerine e, bu fıtratla yaratıyor insanlar Allah. Dünyada bu fıtrat üzere e, dünyaya geliyorlar doğuyorlar. Bu fıtratı bozmadıkları sürece başka etkenlerle mesela annesi onu meclise yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar yahut Müslüman yapar diyor yani işte. Bu fıtrat bozulmazsa her insan Allah'ın varlığını, birliğini bulabilecek yapıdadır, kabiliyettedir. E, fakat allah Teala insanların bu kabiliyette olmalarına rağmen peygamberlerini gönderiyor. Peygamberlerin allah Teala'ya e, nasıl iman edilmesi gerektiğini, Allah'ın nasıl tevhid edilmesi gerektiğini insanlara açıklıyorlar liraya Yani bizler peygamberlerin tebliğ ettiği vahyin, allah Teala'nın vahyini sormaz. Bunlara iman etmek. allah Teala kendisinin semada olduğunu, arşı istiva ettiğini, eli olduğunu, ayağı olduğunu, baldırı olduğunu hatta. Değil de geçer o. Baldır açılır o gün secdeye kapanırlar diyoruz gibi sıfatlarına öylece iman ederiz ve hiçbir mahlukuna benzetmeyiz. Allah Teala'nın elini hiçbir mahlukata benzetmeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle Şura suresinin 11. ayetinde "Leyse kemisli şeyun ve huve's sem'ul alim" buyuruyor. Onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Bu yüzden bu ayetten dolayı hiçbir mahlukata benzetmeyiz. Nasıl gelmişse öylece iman ederiz. Bazen bu hadislerde olur. Amin. Bazen bu müteşabih dediğimiz şeyler hadislerde olur. Biz bunlara Böylece iman ederiz. Anlayamadığımız zaman reddetmeyiz. Veya aklımız almadı diye reddedemeyiz. Tevhid de edemeyiz. İptal de edemeyiz. Yani buna kudreteli demeyiz eline. Dünyaya nüzülüne, dünya semasına nüzülüne, işte rahmetiyle nüzül etti diyemeyiz. İnan ederiz. Tevhidi bu. Buna muhalif olan itikatlar nedir? Ee, İslamların inandığı bir şey vardı. Allah her yerde. Bu eski filozofların inancıdır. <gülüyor> İslam ve hiçbir alakası yok. Ve 3. asırda felsefe kitaplarının Arapça tercüme edilmesiyle, mutezile fitnesinin patlak vermesiyle birlikte e, kitaplarını akıl kabul ederse, kabul et, akıllarına uymazsa reddetme kapısını açmışlar veyahut da teyit etme, yorumlama. Aklın alabileceği şekilde yorumlamak. Ayetler de olursa böyle yapıyorlar. Yorumluyorlardı. Ama e, hadiste olursa reddediyorlardı rahatlıkla. Isfatların da tevhidi noktasında insanları e, hak yoldan saptırdı. Mutez işte arkadaşın da temin söylediler. Arapça olarak söylediler. Belki anlamadınız. Bugün insanlar arasında Mutez ile yaygındır. Evet. Mürciye itikadları yaygındır. Mutezile Allah her yerdedir. der. da diye belirtilir hocam. da <Gülüyor> Biz de... evet. Bu muhtezilenin e, soktuğu fitnelere alimlerimiz karşılık vermek istiyorlar. Bakın niyet güzel. Biz maturidi eşari falan diyoruz ya. Evet, bunlar mi? aslında e, bu akılcılık fitnesine reddiye yazmak istemişler. Mutezile Allah Teala'nın sıfatlarını reddetmiş. Allah Allah kabul etsin akıllarına yatsın diyerek aklı bir takım yorumlarda bulmuşlar işte Allah e, elim diyor ama bu elinden kasıt kudret elidir işte düğün diyor ama bundan kasıt rahmetinin üzül etmesidir evet. gibi karşılık vermişler ama kendileri de sahabelerin inandığı inançtan satmışlardır halbuki Allah Azze ve Celle e, Bakara suresinde e, sahabe eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette idayet bulurlar buyuruyor Allah Azze ve Celle sahabelerine tabi böyle buyuruyor. Eğer, demek ki eğer biz sahabelerin inandığı gibi iman edersek elbette hidayet buluruz olur bu manası. E biz şimdi sahabeler gibi mi inanıyoruz? Bunu maturidiler, eşerler kendileri kabul ediyor ha? Evet diyor sahabeler öyle geldiği gibi iman etmişlerdir ama diyor bizim zamanımızda diyor işte böyle böyle fitneler var. Biz onlara karşılık vermek zorundayız. Bunun yeniden anlaşılması lazım diyor bunlar. Fersah fersah uzaklaşma söz konusu menheç olarak, metod olarak e, itikadla ve amelde metod olarak sahabenin menhecini kendimize e, düstur olarak belirlediğimizi söylüyoruz. Bu şu demek sahabeler Kur'an ve sünnete nasıl iman etmiş, nasıl uygulama yapmışlarsa biz de o şekilde iman eder ve o şekilde tatbik ederiz. Yani Veselisselam'ın ümmetimiz 73 fırkıya ayrılacak halk yani 72 biri dışında diğerleri cehennemdedir buyuruyor. Biri dışında ce diğerleri cehennemdedir. Onlar kimlerdir diye soruyor sahabe. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da Benim ve sahabeberimin üzerinde bulunduğunuz yolda olanlar buyuruyor. Demek ki neyle? Sağ hak fırhı. hak etmişse bizim de lazım. <gülüyor> sahabelerin imanına, itikadına ve sahabelerin uygulaması. Çünkü sabiler içerisinde e, yanlış yapanlar da vardı. Tek tüp el aldığı zaman yani şöyle bir anlayış var işte asabım yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız hidayet bulursunuz diye. Bir hadis değil. Batı, bir an için şöyle doğru kabul etsek de bir düşünsek içki vardı. recmediler vardı. Hem bir takım muhalif sözleri var ki Böyle şeyler ortaya çıkabiliyor. Allah bir ifk hadisesinde bir ifk hadisesinde pek çok sahabi e, yanlış yapmıştır. İlerin cemaati dikkate alındığı zaman Allah bu ümmeti sabıklık üzerinde birleştirmez buyruluyor. Sabıklık <gülüyor> üzerinde birleşmez. Şeyde icma ederse icması gerçekleşirse o dinde bizim için delildir. Dönesek, bu konuyla ilgili olarak Anlamadığınız bir husus var mı? Ee, bundan sonra uluhiyet tevhidine geçeceğiz. Rububiyet tevhidiyle ilgili olarak anlamadığınız, soracağınız bir şey var mı? Aleyhisselam kıyamet gününde gelip Rabbine önce şefaat talebinde bulunacağım demediğine dikkat edilmelidir. Secde ve hamd edeceğini daha sonra kendisine kaldır başını konuş söylediklerin dinlenilsin. İste, verilsin. Şefaat dilediğinde de bulun, şefaatçi kılmasın diye seslenileceği bildirilmektedir. Buhari'nin ve Müsli'nin ittifakları rivade ettikleri bir hadis-i şerifte geçiyor. Ebu Hureyre radiyallahu anhın e, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kâle Ebu Hureyre men es'adın nasibi şefaatik, kâle men kâle la ilahe illallah hâlisen min kalbihî فَتِلْكَ الشَّفَاتُ لِيَهْلِ الْإِخْلَاسِ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَا تَكُونَ لِمَنْ اَشْرَقَ بِاللّٰهِ Sinden dolayı en çok mutlu olan insan kimdir diye sorduğunda şöyle buyurmuştur. Kalbinden ihlasa la ilahe illallah diyen kimsedir. Fakat şirk koşanlara değil, Allah'ın izniyle ihlas ehline yöneliktir. İhlas koruyan kimse demek, samimiyet Zahir zaten e, riyadan uzaklaşması, amelin Allah'a halis kılınması bunlar tevhidin içerisinde olan şeylerdir. E, küçük şirktir diyoruz, değil küçük mi? Küçük Riyada bari da, da şirk söz konusu. Bari tevhidin e, bir durum, riya. Çünkü amel Allah için değil. Yani Başkaları ortak ediliyor. Yani şu falanca da beni beğensin gibi şirk dahil oluyor amele. O yüzden riyaya küçük şirk buyuruyor Efendimiz aslında Yüce Allah hem ihlas ve tevhid ehline ile muamelede bulunmakta hem de kendisine şefaat için izin verilenlerin duası vasıtasıyla ihlas ehline mağfiret etmektedir. Böylece şefaat sahibinin Muhammed sallallahu aleyhi ve de vaat edilen makam Mahmud'a yükseltmektedir. Kur'an'ın reddettiği şefaat içeriğinde şirk unsuru bulunan şefaattir. Kur'an'ın değişik yerlerinde Allah'ın iznine bağlanmıştır. Ali de şefaatin ancak ve ancak tevhid ve ihlas elde kimseler için geçerli olduğunu beyan etmiştir. bu kitabın satırları arasında sık sık değiniyor. Çünkü müşrikler meleklere, peygamberlere ve velilere yaptıkları dua ve ibadeti şu sözle gerekçelendirmektedirler. Bakın bu söyledi dikkat edin. Evet hocam. Dinleyin. Uyanık olun. Şöyle diyorlar. Biz onların yaratılmış olduklarını ve başkasının egemenliğinde bulunduklarını, yani Allah'ın egemenliğinde bulunduklarını bilerek onlara dua ediyoruz. Allah'ın e, kontrolünde, işte Allah'ın kuludur, onlar da yaratılmıştır. Biz bunu biliyoruz. Biz bunu bilerek dua ediyoruz. Fakat onların Allah katında çok yüce makamları bulunmaktadır. Onlara bizleri Allah'a yaklaştırsınlar, bizim için şefaatçi olsunlar diye dua ediyoruz. Geçenlerde arkadaşım birisine e, şefaat şeklindeki kitabım. Şirk olduğunu söylediğimizde adam küplere bindi. Etmedik bak. Sanki şefaat inkar ediyorum gibi gibi yapıyor ve kişi zaten ne söylediğini de bilmiyor. Şefaat yar Allah dediği zaman Allah'a sesleniyorum zannediyor demek. Bunun... Ve insanlarla karşılaştım bilgisiz insanlar diyor işte bir şey oldu Ya Rabbi Ya Resulallah diye sesleniyor mesela. Resul Allah diye, Resulallah diye Resulallah diye Allah'a seslendiğini zannediyor. O bilmeden şey yapıyor. O yüzden e, cahil mazurdur. Bizim imam da Ya Resulallah diyor. İşte, imam'a gelince imam ile vatandaş arasında büyük harflar var. Şifat Ya Resulallah dendiği zaman bilir yahut bilmek zorundadır. İmam. Şimdi e, e, Kıyam Bağaz gününde Haşir gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşılaşırsa o zaman kendisine şefaat makamda verildiği zaman e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istememiz mümkün. Henüz daha Peygamber Efendize makam Mahmut verilmemiş. Verilecek diyor. Henüz daha verilmemiş. Verilmiyoruz bak. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da yüz yüze değiliz. Han desek ki ya Resulallah Duvarla sana verildiği zaman sana bu makam verildiği zaman işte bize şefaat et evet, hocam. desek yine yüz yüze değiliz. Kıyabındayız. Değil herhalde. Kendi kendine konuşuyor dedi. hesap gibi oluyor bir şey. Onların dedikleri sözlere devam ediyoruz. <gülüyor> istek ve ihtiyaçlarını arz edip gidermek amacıyla yönetici ve kralların huzuruna aracılarla yakınlaşarak çıkılması gibidir. Evet hocam, bu diyorlar. İleri sürlen bu gerekçe oldukça temelsiz ve asılsızdır. Aynı zamanda Allah azze ve celle'nin ki o en yüce, her şeyin egemenliğini elinde bulunduran, her şeyin kendisinden korktuğu, bütün yaratıkların huzurunda boyun bükerek e, secdeye kapandığı yüceler yücesi olan bütün mesele için aracılara vesilelere, vasıtalara bakanlara, bakanlara benzetilmesi aslacayız Ya Bir makam sahibi düşün. Kaps ne olduğunu bilmez. Kapsanın dışındakini bilmez. bilmez hocam. Sen sahibine ihtiyacını arz etmek için aracıya ihtiyaç duyabilirsin belki. Ama Allah herkesin her halini bilmekte. Evet. Allah benim halimi bilmiyor, bilmiyor mu da ben bir aracıyla Allah'a sesleneyim. Allah bilmiyor mu benim halimi? Her kula şahtaman damarın <gülüyor> yakını değil Allah? Evet. Yakın Halde bu bir aracı, bir aracı bir neyin nesi? Da. yakını yani her yerde demeyle aynı Başla. şeyleri. E, şimdi bu da yine akılcılıklarından geliyor. Kur'an-ı Kerim'i akılla yorumlamalarından kaynaklanır. Eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkıyorsa ...bu tefsirine seleften delil getirmesi lazım. Anlayamazsın. Sen okursan işte... ...şöyle olursun, böyle olursun de... ...hem de tut kafana göre tefsir çıkar karşımıza. Bakalım allah Teala... ...şah damarından yakındır derken... ...hangi sahabe... ...Peygamber Efendimiz'e böyle bir şey yok. Hangi sahabe böyle inanmış... ...şah damarından yakındır ifadesini... ...Allah her yerdedir gibi manaya yorumlanmış... ...hangi tabiin yorumlanmış... Zahirinden de öyle bir anlam çıkması mümkün değil. Camul Avâm, An ilmi kelam diye bir kitabı var. Verin <gülüyor> bu ayette ne kastedildiğini. Şeyhlerinden iddiayı reddederek yani e, az önce söylediğimiz gibi bizim vesilelere, aracılara ihtiyaçımız vardır evet. şeklinde bir iddiayı reddederek şefaatın tamamıyla kendisine ait olduğunu bildirmiş. Nasıl ki egemenlik onundur, şefaat de bütünüyle kendisi <gülüyor> aitse, ona böyle bildirmiş. Allah yanında kendisinin izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. edemez. Bir de yalnızca amelinden razı olduklarına verir. Yani bizler kendi başımıza falan bize şefaat etsin diye bir tayinde bulunamayız. İşte falanca velidir, o bize şefaat etsin diye bir tayinde bulunamayız. <gülüyor> filanca Gavs'tır diye yıllardır bize öğretilen şeyler boşmuş şey. hocam. Boşumda elle dayanmaya e, sadece umum öyle kabul ettiği için bizim de e, bilinç altlarımıza yerleşir gibi adeta kabul ede geldiğimiz şeyler olmuş. Falanca büyük zat. Öyle mi? Ne kadar büyük. Yani kim nereden biliyor? Allah katındaki mertebesini kim görmüş? Kaybı bilen mi var? Allah Allah. Ha bunu söylediğin zaman ne diyecekler? İşte falanca rüyasında görmüş. Filanca Peygamber Efendimizle uyanıkken görüşüyormuş, oradan bilmiş diyorlar. E, peygamber Efendimizle görüşüyorsa madem böyle bir şey mümkünse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni vefat ettikten sonra Ömer radıyallahu an Ömrü boyunca şunun endişesini çekiyor. Keşke diyor şu üç meseleyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorsaydım da şu sahabeler bu konularda itiraf etmeseydi diyor. Şu şu şu mesele diyor. Önemli değil şimdi onlar mümkün olsaydı Ömer radıyallahu anh görmeye daha layıktı elbet. Evet. O görüşürdü Allah Resulü'yle. Fatıma radıyallahu anha, Ebu Bekir anha gelerek e, evlatlarını babasının mirasından, fedek, fedek arazisinden mahrum etme diyerek Ebu anh'a çıkışıyordu. Ve bu mesele yüzünden 6 e, ay kadar, yani vefat edince kadar kus kalıyor Ebu Bekir kus, Pe Peygamber Efendimiz Vesselam, ikisinden birine görünüp bu meselede şu haklıdır diyemez miydi? Bunlar göremez <gülüyor> miydi? Sahabelerin görmesi daha layıktır. Bizim şu e, asrımızdaki <gülüyor> şahıslar gördüğünü iddia ediyorsa sahabelerin Allah Resulü'nü rüyalarında görmeleri daha <gülüyor> layıktır. Hep bunlar herhalde şeytan kandımışlar değil mi hocam? Yani şeytan da Şimdi kılın da böyle bir kandırma olabilir mi? Bundan ibaret. Şeytan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misaline bürünemez. Kesinlikle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şekline giremez. Uyanık bak, uyanıkken bunlar gerçekten bir şeyler görüyorlar. Yani olabilir yani. Evet, evet. Görüyorlar, evet, evet. Deme, diyemesek bile olabilir. Bu mümkün. Bir şeyleri görüyorlar. Birilerini görüyorlar bunlar. Ama kimse, rüyası, ister rüyada olsun, rüyada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı herkesin görmesi mümkün. Kafir. Gördüğü kimsenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu bilmesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeklini bilmesi lazım. Sağlığında Sıfatlarını bilmesi, yani. bilmesi lazım. Sağında görmesi lazım şart değil. Sağlığında bizler göremeyiz. Sıfat, sıfatlar. Sıfatlarını bilmem lazım. Rüyanda şeytan sana geliyor. Ben işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Muhammed'im diyor mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç görmediğimiz gibi şeklini de bilmiyorsak, şemalini de bilmiyorsak Nereden bileceğiz ee, o gerçekten peygamber efendimizin şekline mi girmiştir yoksa giremez de yani o peygamber efendimiz midir yoksa onun şekline girmiş şeytan mıdır? Şeytan başka birisinin şekline girer ben peygamberim der evet. ama biz peygamber efendimizin şemalini bilmediğimiz için onu o zannederiz bu mümkün. İşte bu da ee, ve kimisine geliyor ben hazırım diyor. Kimisine geliyor ben Abdülkadir Geylani'nin ruhaniyetiyim diyor. Rüyasına giriyor değil mi cinlerden? Uyanıkken, uyanıkken. Uyanıkken. Türlü de yani. Fark Bakın yok. ben size sufilerin terkiplerinden bir terkip vereyim. kırık çile dedikleri bir şey vardır. Ketenha'da halvete çekilin. Ve onların söylediği zikri yapın. Hayvansal, hayvani gıdalardan uzak durun. Her gününüzü oruçlu geçirin ve sadece bitkisel gıdalarla iftar edin. Bunu Hristiyanlar da yapıyor, havada uçuyor. <gülüyor> Hintliler de yapıyor, şiş vuruyorlar. <gülüyor> Çeşit <gülüyor> çeş şeyler yapıyorlar. Bunu yapın. Bunu yapın. Herkes yâhmelü s-sufiyyâ. Sa'im. Sa'ik eza. Herkes yâhmelü s Bende de, de aramcayım, Türkçe biliyor yani. <gülüyor> ya? Hocam bu gerçek değil mi? Bu Sihirdir yani. <gülüyor> bu var, ya bu hocam hocam sokuyor karşıdan çıkartıyor <gülüyor> ya yani, yani bu cinlerle uçmadan daha oğlum, cinlerle, cinlerle şeytanlarla ne? bu şekilde temas, evet, şey. temasa geçer bu insan. Ve bu şeytanlar gelip de buna biz şeytanız demez. Biz Allah'ın falanca veli kuluyuz veya falanca peygamberiz derler. Bu şeytanlar. Ben Allah'ım diye de yanaşıyor. O da mümkün. Cahilse, Allah'ı dünyada hiçbir zaman göremeyeceğini bilmiyorsa ona da inanır o. Şeytanın ilmi seviyesinde, onun ilmi seviyesine göre hitap eder. Diye çıktıydı bu yani miydi Hasan mezarcı. İsa diyordu diyordum. İsa İsa'im şöyle yani İzim biliyorsunuz var. şey yaptığı e, hapiste o, oruç. buna müthiş işkenceler o, yaptılar yani, o, yani psikolojik işkence bu normal şey işkenceler değil. Psikolojik işkence. Fiziksel işkenceden çok daha zor şeyler. İnsanı aç bekletip. Ee, işte sabaha kadar soğuk sulayla yani, bekletmeceğiz. Yani. Ee, öyle mi hocam? Tabi öyle bir rahatsızlığı söz konusunda. Bilemiyoruz herhalde. <gülüyor> söyledi şeyler bir, şey. bir ee, yani. Hocam kim ben kaçırdım ya? Yani? Hasan Mezerci. İyi günler de buluyordu bir. Devam çıkıyordu. Bugün Yasin'i Şerif satıyor, oradan hep bir şarj kızı almış da bu Halife Hazretleri işte Allah'ı yüz kere Rüyada görmüştür, bilmem de. Kendi da böyle bir şey var mı abi? Ağabey, yorum yapmadan... Yani rüyasında... ...görse Allah'ın e, bizzah kendi suretini... ...görmek mümkün değildir dünyada. Görmek mümkün değildir. Ama... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ki işte ben... ...sadece bir nur gördüm... ...demesi gibi. Bilmiyorum. Ayrı şey, yani Zatını görmek mümkün değil gibi yani. işte istemiş, dua öğretilmişmiş de biliyor musun? O duayı işte şöyle şöyle okumanızı tavsiye ediyor. YC'ye ee, ben, ben bir mesaj isteyeyim de. Sıra veriyorum. Alkısır abi. Çekmem şurada bir yerden, şuradan... Çekmem aç ya. Abi sigara içebilir miyiz ya? Doğaları kokuştum Başka bir yere geçelim Herkes Musa dedi, seç. Başka Çünkü bir yere geçelim yani. sahip, Tamam, gülüyor oturabiliriz ya. Abi ama dışarı. Tokhanır da. Ama. Yok şurada ya. Yani. şey yapalım da evet. ayakta da o zaman şurada içelim evet. yani. <gülüyor> dayanamadım ben. Ne yiyeceksin? Sen dokunuyor mu? Bastırıyor ya. Yok, yok yok burada içmeyelim. Şurada o zaman açalım. Şuraya ver. Evet. Evet. Serbest <gülüyor> abi. Şuraya geçin de ben şurada <gülüyor> içeyim. Evet. Balkon mu? Sen gelen yapar ya çıkar onu. Evet. Balkon değil de. Buradan iki kişi bir kişi çıkıyor. Buradan o yanına mı vuruyor? Evet, Şöyle evet, yapınca evet, ya yani. oradan evet. duman çıkar. Ya bu buraya gelmez. Burak kapa ağzını. Hadi. 5'e. Salim. Sesleri kötü bir şey halinde. Allah kurtarsın. Kapattın mı ki bunu? Önce çekiyor da ya robot bas. Yok. Kitap dikkat et. Tamam. Hadi hadi. Bu benim çantadan doğuyorlar. <gülüyor> Teyfi deyebilir koyuyor. artık. Altında. Sağ atılmış takım. Doğru musun? Hadi şimdi. Tavla için rahat geçin İçin İçeraba ile seberden boşuna geçer da Otur aşağıya. Bir de mendil. <gülüyor> bir de bende olursa atar birer tane. Yani yanına gideyim mi? Abi. bu açık mıydı? Ben buradan çıkarsa değil de. Biz konuştuk verdik. Evet. Şimdi yanına gidemez o kalça plaslanayım. Evet, tam gaz iş. suret, resim, heykel olan yerlere girmez. Vallahi Allahu an. Hemen duvarında üzerinde resimler bulunan bir Perde asıl olduğunu görüyor ve umsun diyor. Bunu diyor başkası yapsa, bir başkası yapsa diyor, nasıl yapsa çok ama geldi kaldıracadım hocam da çok görmem ama diyor sana olmaz diyor ve orayı terk edip gidiyor, girmiyor evine. Ne diyor hanıma da? İşte İbn Ömer radıyallahu anhuma da öyle bir mazeret sunuyordu. İşte hanımlara söz dinletemedim, geçiremedim diye Aynen. mazeret sunuyor. Ama e, Allah'ın emri olan bir hususta bile olsa e, bunlar da taviz verilmez. Şimdi